İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru 1. bölüm Yıl 571 Mekke yakınları Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümekte. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler, Yeriköy'ü ümmetiyor. Hayvanları durdurun, burada konaklıyoruz. Efendim emrinizi yerine getirin Hayvanlar beslendi dinlendiriyorlar Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz Güzel Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak Herkes Yemen valisi Ebre'nin kudretini görecek Şuna bak Kabe'ymiş Kabe dedikleri nedir ki? Benim mabedimin yanında ne hükmü olabilir? Ben mabedimin mermerlerini Sabah Melikesinin sarayından getirdim. Altın ve gümüş haçlarla donattım Fildişi ve abanozdan kürsülerle süsledim orayı Kâbe de neymiş? Bir de bana hakaret etme cesaretini gösterdiler Bunun bedelini ödeyecekler Bekle liderine derhal haber gönderin Derdim onların kanını dökmek değil Mavetlerini yıkmak. Buna engel olmaya çalışırlarsa... ...hiçbirine acımak. Efendim... ...Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyorum. Gelsin. Otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini. Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip. Mekke'nin lideriyim. Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum. Evet, bendedir. Merhabet dilenmeye mi geldin? Hayır. Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin? İsteğim, hükümdarım buraya gelirken el koyduğu 200 deve mi bana geri vermesidir. Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşünür. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken, sen develerin derdindesin ha? Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur. <gülüyor> Bana kim karşı durabilir? Şu orduma bir bak. Şu filleri görüyor musun? Önünde adam bırakmaz. Kabe'nin sahibiymiş. Kimmiş o? Hem hani nerede? O mu engelleyecek beni ha? Göreceğiz. İşte sen, işte o. Eh, yeter artık. Verin şu adama develerin de gitsin. Baba, ne yapacağız? Bizim elimizden doğadan başka bir şey gelmez oğlum.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 Ey yüce Rabbim! Ey bu beytin sahibi olan Rabbim! Sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim! Herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru. Bu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı? Kuş sürüsü galiba Filleri yürütün hadi Hiç böylesini görmedim Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı? Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz <gülüyor> Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız Yoksa Ebre yaşatmaz bizi Mızrakları deneyin Ne oldu bu fillere? Olmuyor kalkmıyorlar ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar. Aa! Bu kuşlar neden toplandı tepemize? O da yok. Gökken kaç Kaçın! dalın, Kaçın! Kaçın! dalın, dalın. Bir araba boğmayın! Bu tarafa gelin! Kaçın! Kaçın! Kaçın! Bu tarafa geçin! Oh! Kenarlara çekilin. Kaçın! Ebrehe ve ordusu Mekke'ye ulaşamadı. Allah'ın evini yıkmaya gelirken küçücük kuşların attığı taşlarla helak olmuş koca bir orduya döndüler. Yenmiş ekin yaprağı gibiydiler diyor görenler. Hala o bölgeden geçerken insanların içi ürperir. Bir an önce oradan uzaklaşmak isterler. Fil vakasının üstünden birkaç ay geçti. Mekke halkının hareme olan hürmeti perçinlendi. Şimdi Mekke eşrafı Darun Nedve'de toplanmış görüşüyorlar. Bu sene acılar kalabalık, acılara su dağıtma görevini kim üstlenecek? Uzun zamandır Kureş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde. Aa, aslında bize daha çok yaraşır Hacılara su dağıtmak bir şereftir Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem O zaman yarınki yemekler bizden olsun Yesar çabuk buraya gel Buyurun efendim ee, Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla ona göre deve kesilsin Her yüz hacıya bir deve İyi hazırlık yapılsın Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme Yoksa elimden kurtulamazsın Derhal başlıyorum efendim bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını? Hmm. Bakın geliyor, konuşalım da neticeye bağlayalım Şuna bak, yetmişine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor Kureyş'in lideri Abdülmuttalib Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyordu Hoş geldin Abdülmuttalip. Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun. Senin de. Ey Abdülmuttalip, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var. Ne konuşuyordunuz? Ee, hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor. Evet, bu görev bize dedelerimden yadikar. Bu senede... Biz mi yapsak diyorum çünkü... Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştın? Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya... Allah'ın ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı... ...bunu size teklif etmez... Bu şerefi ben üstlenirdim Evet doğru söylüyor Aşım haklı Bu görev bize düşer Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım Evet yapalım Evet haklısın Abdülmuttalip Babanın bu konuşması üzerine Herkes malından bir miktarı Bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların Yeme içme masrafları Şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz. Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız. Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım. Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değil de elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu. Müjde! Müjde Abdülmuttalip! Müjdeler olsun! Bir torunun oldu! Ne diyorsun sen? Doğdu mu? Evet! Amine'nin bir oğlu oldu! Tebrik ederim Abdülmuttalip! Demek torunun oldu ha? Gözün aydın! Hayırlı olsun! Çok sevin Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim! Torunumu görelim! Hadi! Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdulmuattalib'in. Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı. Ah, gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti. Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Ah, ah. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalip apar topar oğlu Haris'i göndermişti kardeşinin yanına. Haris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalip'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil. Evet nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalip'e Artık torunuyla teselli bulur Merhaba Ümmü Eymen hoş geldiniz, hoş geldiniz Gözünüz aydın bir torununuz oldu Hoş bulduk sapa bulduk Oğlumla annesi nasıl ah, İkisi de çok iyiler merak etmeyin e, Durun e, size Şifa Hatun'u çağırayım o anlatsın Hoş geldin Abdülmuttalip Yüce Allah'a hamdolsun Bebek de annesi de iyiler Doğumu ben yaptırdım Hiçbir sorun yok Şimdi içeride dinleniyorlar Nur topu gibi bir çocuk Ben onca doğuma şahit oldum Böyle bebek görmedim Hamdolsun Allah Oğlumu bir göreyim onu getirin bana <gülüyor> Hemen getiriyorum Hiç bu kadar güzelini gördün mü Bak bakalım ver bakalım ver ha, Al sıkı Oo, tut onu Elhamdülillah ha? <gülüyor> Elhamdülillah ah. Ebu Talip görüyor musun yeğenini Çok güzel maşallah Şükürler olsun Ebu Talip bu oğlumu birlikte büyüteceğiz Onun şanı yüce olacak öyle hissediyorum İnşallah babacım o bize Abdullah'ın emaneti Ebu Talip oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler hmm, İkisinin de anlamı çok güzel Muhammed gökte Allah'ın yerde insanların övdüğü kişi demek Ne güzel geliyor kulağa Muhammed olsun ismi Hadi Beytullah'a götürelim oğlumu Şimdi Beytullah'ın içine girip bu büyük nimet için şükretme vakti. Allah'ım sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın nasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla senirnetti. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilik önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey gel Mahomet gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım. Abdülmuktalim gözün aydın olsun. Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.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 Ey Haşimoğulları bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır. Çok şükür. Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun. Hamdolsun. Elhamdülillah. Çok, çok, çok, çok şükür. Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği? Abbas gel yavrum. Geldim anne. Bak. Bu senin kardeşin. Aa, bu bebek mi? Ama, ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim? Al bakalım. Aa. Ama dikkatli ol tamam mı? İnşallah <gülüyor> sana. Haris Ebu Talip'le birlikte misin? ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun yedinci gününde develer davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.